Hı -hı. Poli teyze benim yanında olmamı istiyor. Ben de onun yanında kalmak istiyorum, Mr. Pendleton. Güzel. Şimdi onun birçok şeylere sevilmeye başladığını anladım. Eskiden böyle değildi. Bunu siz de biliyorsunuz ama şimdi Mr. Pendleton artık Poli teyzemi bırakamam ben. Anlıyorum kızım. Bir daha da zannem bunu isteyecek diyelim. Fakat daha işin sonunu bilmiyorsunuz ki gerçekten sizin yapabileceğiniz çok sevililecek bir şey var. Oh, hayır Poli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 Cimbiğini, artık o sizin çocuğunuz olacak. Geçen hafta batıdaki benim yardım severlerinden aldığım bir mektupta onu istemediklerini söyledim. Hı. O kadar üzüldük. Kendisine bir şey yapmasından korkuyorum. Şimdi bunu eşince öyle sevinecek. Hı, öyle mi? Ama yazık ki ben sevinemiyorum. Bu dünyanın en büyük saçmalığıdır. Demek onu almayacaksınız. Tabii almayacağım.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 Dur bakalım canım, dur yavrum, dur dur dur. Daha son sözümü söylememiştim ki sana. Söylememiş bizde. Tabii ya. Hem sen haklısın galiba Polianla. Hadi şimdi sil gözlerini yaşını da bana şu küçük olandan biraz bahset bakayım.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 Polyanna adlı sürekli oyunumuzun 10. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte 11. bölüm.